Teknolojiden karanlık yüzünden herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya benim aklıma... Aslında iki haftadır bunu konuşmak istiyordum da... ...hep başka konular girdi. Onun için konuşmadık seninle. Şimdi bu...